Nasılsınız? Afiyet Elhamdülillah. Desiniz. Allah razı olsun. Sizler Diş problemi yaşadığınızı Yok <gülüyor> Zikre değer değil hocam. Zikre değer değil olsa da Gihimetler daha fazla. Amenna ve sattakna ee, Geçmiş olsun gene Allah de inşallah. Diş ağrısı zordur. Hı. Kulak ağrısı zordur. Baş ağrısı zordur. Neresi ağrıyorsa. Neresi ağrıyorsa can orada derler. Evet. Hocam kul hakkı başlığını açmıştık aile içinde kul hakkı konusunu sohbet ettik geçen hafta dinleyicilerimizden güzel geri dönüşler oluyor hakikaten zikredilen kul hakkı hassasiyeti konusunda zikredilen hususların belki her ailede şu veya bu şekilde yer yer yaşandığı ama farkında olunmadığı gibi bir takım şeyler çok faydalandık, istifade ettik, kendimize daha çeki düzen vereceğiz gibi geri dönüşler geliyor. Anam. Bu konuya devam edelim, yani kul hakkı konusuna diye düşünüyorum. Farklı başlıklar açılabilir malumunuz, yani hayatın hemen hemen her alanında, kul hakkı başlığını açmamız mümkün. Onları böyle belli başlı alanlara e, şey yaparak e, mesela e, işveren, işçi münasebetleri, çalışma hayatı e, bu alanda e, yani işverenin e, beklentileri vardır. E, çalışanın beklentileri vardır. Ve genelde çalışan e, belki Kul hakkının ihlal edildiği gibi düşünceler içerisine girer. Baksak şöyle yani size bu konuda da pek çok şey ulaşıyordur, problem, soru ulaşıyordur. Sizin bizatihi gözlemleriniz vardır çalışma hayatımızda. Bir de şu belki çalışma hayatımız... Hani İslam'a göre düzenlenmiş bir hayat da değil yazık. Ya, e, Bu alandaki hukuk e, Yani kapitalist sistem dediğimiz hadise Kendi kuralını kendisi koyuyor Yani bir yerde işveren de işçi de Sanki bu kurala uymak e, kaçınılmazmış gibi bir his içine giriyor yani bu ihlaller varsa da bunlar işte kapitalist sisteme yüklenerek işin içinden çıkılmaya çalışılıyor. Ne diyebiliriz? Yani ya kapitalist sistem bizi buna mahkum ediyor. Dolayısıyla kul hakkı ihlalleri varsa da bu alanda yani biz sistem mazlumuyuz mağduruyuz. İşçi olarak da, işveren olarak da diye bir işin içinden çıkılabilir mi? şöyle bir hem genel hem özel değerlendirmeler yapsak diye düşünüyorum buyurunuz Bismillahirrahmanirrahim Hocam izin verirseniz ben işçi işveren hakkından önce ya da bunun kul hakkı boyutunu ele almadan önce konumuzda direkt bağlantısı olmayan ama bu meselenin anlaşılması için zorunlu olan bir ee, başlık açmak istiyorum Bunu Bir 10 dakika izin verirseniz buna ayıralım Lütfen Şimdi biz müminiz Elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbimiz bize yaşama tarzımızı belirleyecek şeriat göndermiştir evet. Bizim şeriatımız vardır Evet Bu şeriatımızın Tarlada neyi ekip biçeceğimize yön verdiği gibi işçi işveren ilişkilerimize de yön veriyor evet. Olan kuralları var bir Müslüman e, Benim iş dünyam ilgili değildir şeriatımla haşa Demez Namazı neyse işi gücü de Odur, odur diyemez Dolayısıyla gerçek bir İslami ortam Müslümanın e, Şeriatına göre Dinine göre diyelim Fıkhına göre diyelim Belirlediği yaşamaya çalıştığı bir ortamdır Bugün Amr bin Gattab Radıyallahu anh'ın başında olduğu bir devletimiz olsaydı bizim Yani tam anlamıyla Kur'an devletimiz, sünnet devletimiz Olsaydı eğer Allah'ın izni yutufuyla böyle bir nimetimiz olsaydı İşçi işverenle ilgili kurallarımız da İmam-ı Azam'ın işte adına, Ebu Hanife'nin filanca sözüne diye Başlayan evet. cümlelerle belirlenecekti Evet Şu anda bu yok Evet ama olmayacak diye de bir şey yok. Bunu dipnot yapalım. Biiznillah evet. bir gün vakti gelince gelecek. İnşallah. Sabah olmadığı için henüz güneş doğmadı. <gülüyor> evet. Gece bitecek sabah olacak. Biiznillahü Teala Rabbim o günü bize göstersin diye niyaz evet. ederiz. Şimdi hem işveren kardeşlerimiz hem işçi kardeşlerimiz Allah'ın dininin hükümran olamadığı bir ortamda iş görüyorlar, para evet. kazanıyorlar evet. veya ücret alıyorlar, veriyorlar. Yüzbinlerce Müslüman işçi çalışan ve binlerce iş veren Müslüman şeriat eksenli olmayan bir Çalışma Bakanlığı'nın kararnameleri, yönergeleri, kuralları üzerinden ...iş görmek zorundalar... ...yani bu bir vakia... ...denimsiyoruz... Evet. ...ya da meclisin yaptığı kanunlar içinde... ...hani meclis çalışma bakanlığını evet. havale ediyor ya... ...onu zikrettim evet. ben... ...bunu kabul ediyoruz etmiyoruz... ...zaviyesinden bakmıyoruz meseleye... ...ama Müslüman... ...bu mevcut mer'i yapıya... ...yani Allah'ın şeriatı... ...esaslı olmayan yapıya... ...bir işçi olduğu zaman ne kadar teslim olabilir? Ne kadar benimseyebilir? Çünkü kul hakkını e, oluştur, konuşacağımız bir ortam oluşturmadan önce yani önce bu Zemin. Hak, hakkı Allah'a göre cezalandıracağız. Hak ihlalini değil mi? Tabi. Bir, biz burada İslami bir konumu konuşuyoruz. Medeni tabi. hukuku konuşmuyoruz. Tabi. E, önce o zaman o şeriatın yokluğundan ne çıkacak onu bir konuşmamız evet, lazım. Tabi. Bunu bir zihnimize oturtalım. Şimdi burada diyoruz gibis tıpkı yolda trafik kurallarının i̇mam Azam'dan alınmadığı gibi evet ama insani bir hacetten dolayı insanlar arası bir ittifak sonucu kırmızı ışık diye bir kural konduğunda mümin Yok böyle bir şey kardeşim Kur'an-ı Kerim'de. Buhari'de görmedik kırmızı ışık diye bir şey. Evet. deyip kırmızı ışıktan geçme hakkına sahip olamıyor. Olamıyor. Evet. Neden olamıyor? Tamam Buhari'de, Müslim'de kırmızı ışık diye bir şey yok. Evet. Ee, sağa dönerken yayaya yol verin diye bir ayet hadis yok. Ama şu var. İnsanlar bir şeye ittifak ettiler mi? Bu şeriatın temeline de ters düşmüyorsa bunu şeriatın hükmü gibi kabul etmek gerekir. Evet. Bu temel bir prensiptir. Eğer insanlar herkes yıl başında içki içecek diye kanun bile çıkarmış olsalar, şeriatın temelini alkol yasasını aykırı olduğu için buna itaat etmeyecektik. Evet. Ama çalışma saati dönelim şimdi meselemize. Sekizle beş arası olsun. Tıp tespit etmiş ki bir insan sekiz saat çalışır daha fazlasında yıpranır. Tespit etmiş. Evet. Bunun ayette hadiste geçmesi gerekmiyor. Evet. Bunun gibi hemen hemen bütün kurallar hemen hemen diyorum bir iki istisnası olabilir bunun. Bütün kurallar çalışma dünyasını belirleyen yönlendiren kurallar oğlunun maslahatı için geliştirilmiş tıpkı yollar gibi yapı sistemi gibi olan şeylerdir. Üç katlı ev Efendimizin zamanında yoktu. Ama evet. üçüncü katta oturmak günah mıdır diye bir soru sormuyoruz. Şehirleşme mantığı, kalabalıklaşan nüfus üç katlı evi, otuz katlı evi zaruri, <gülüyor> hale <getirir. gülüyor> zaruri hale getirmiştir. İş dünyasının da dinimizin temel umdeleriyle özellikle sürtüşmeyen bölümleri insani ittifaklardır. Evet. Bu insan... Ben şöyle diyorum. İnsan araya araya bir anda fıtri olanı da buluyor. Bulmuştur. Bulmuştur. Maslahattır. Evet. Şeriatımız da insanın maslahatı neredeyse onu kabul etmiştir zaten. Evet. Bu din maslahat dinidir. Evet. Yani maslahat Mesali-i Mürsele diye. Mesali-i Mürsele de yani insanların önüne çıkmış maslahatlar. Evet. Diye yorumlanabilir. Bu maslahatımız yani insan hayatının daha huzurlu olması, insanın daha güvende olması için gerekli olan ...şeyler... ...dinimizin... ...reddedeceği şeyler değildir... ...mesela inşaatta çalışan... ...işçinin kask kullanması... Evet. ...patron kask kullanması... ...iş güvenliği... ...veya müfettiş geldi kask kullanmadan yakaladı... ...ceza kesti... ...vay bu şirk sayılır... ...Allah'ın emretmediği bir şeyi siz nasıl emredersiniz... ...biz sarık tarız, e takarız... E ...kask takmayız... ...diye bir şey söyleyemez mi Ümen... Evet. Yani ...bu mesele sarığın yerine konan... İskilipli Atıf'ın idamına sebep olan bir kasket değil ki bu. Değil, evet. Yani o kasket başka, orada bak şeriatın e, kıyafetine müdahaleden dolayı, sünneti çiğnemekten dolayı bir sorun vardı. Evet. Orada hemen kıyamete kadar e, yaşayan bütün müminler İskiribli'nin yanında duracaklar. O kanunu da zulüm, o mahkemeyi evet. de zalim kabul edecekler. Ama inşaatta işçinin kask kullanması... Veyahut da filan kemeri kullanmadan iskeleye çıkmayacaksın demesi Vay işte e, bu mecusilerin kullandığı zinnardır siz nasıl bunu bize taktırırsınız gibi bir şey demeye gerek Evet. Yani burada önce şunu tespit edelim Mevcut çalışma kanunları işçi işveren düzenini belirleyen kanunlar Bir insani ittifaktan oluşuyordur. İnsanın maslahatı gözetilir. İnsan araya araya sonunda kaliteyi bulmuştur. Evet. Bulmaya hala da devam ediyor. Hala da bitmedi arayışı insanın. Yani hala evet. insan onurunu zedelemeyen bir işçi işveren ilişkisi hala aranıyor. Evet. Yani bu %100 gerçekleşmiş değildir. Bunun en tipik örneği de mesela insanlık... Köleliği kaldıralım artık kölelik olmasın demiştir. Hayır kölelik e, peygamber zamanında vardı, varsın diyen bir alim çıkmamıştır ama niye? Evet. Tamam insanlık ittifak ediyorsa zaten e, Allahü Teala bunu aman yaşatın diye bize bir emir vermemişti. E, bunun gibi evet. çalışma dünyasını yönlendiren kanunlar, hatta mahkemeler, şeriat eksenli olmak bir kenara, anti şeriat ...sistemi olduğu halde... ...Müslüman bir işçi zulme uğradığında... ...başka türlü zulmün... E, ...giderilmesini... ...sağlayamayacaksa... ...mahkemelere müracaat edip... ...mesela Çekostavak da... ...mahkemeye müracaat edip... ...kasmedilen 5000 eurosunu talep edebilir... ...yani bu... ...şirk düzeninden istifade etmek... ...ya da şirke kaymak... ...islamdan çıkmak gibi... ...tehlikeli bir noktaya... ...götürülmemelidir... Eğer bu meseleyi yani Çekoslovakya'da bir Müslümanın gasp edilen 5 bin eurosunu alabilmek için patronundan geri alabilmesi için e, Çekoslovakya'da mahkemeye müracaat etmesi müşrik bir bile olmayan putperest bir mahkemeden yardım e, istemesi Müşriğin mahkemesine başvurmak değil yani bu, hayır, bu alkolü hastanede tedavi unsuru olarak kullanmaya benzeyen evet. bir şey Bu bir benimseme tarzı değildir Başka türlü bir alternatifi araç, araç, yoktur evet, Müslüman. Evet. Eğer burayı böyle gevşek tutmaz ya da gidip şirk düzenini gönülden ister manzara gibi kabul edersek biz o zaman Müslüman ne işçi olabilir? Ne işveren olabilir? Her yerde çünkü karşısına başka bir ne sistem olabilir? çıkar. On dönüm bir yer alır. Orada buğdayını eker. E, kendi reker. Kumaşını da kendi yapar. Böyle bir hayatta mümkün değil. Evet. Yani e, Gönüllümüzün şirk düzenlerine kayması Çakossovaka düzenine kayması Başka bir şey Böyle bir şeyi talep etmemiz Hoş görmemiz başka bir şey İmanla alakalı bu evet. Ama hastanede ameliyathanedeyken Alkol müdür Hemşirenin eli üstüme mi değdi gibi Bir ayrıntıya giremediğimiz gibi Hayatın içinde de bir tür ameliyatlarda Geçiriyoruz evet, günümüzü evet. Yani zaruratı e, Zorunlu ortamı Mümin değerlendirir Burada abartmanın evet. gereği yoktur e, Aç kalmak bir fazilet değil İşsiz Müslüman Çok faziletli bir Müslüman değil Yani, evet. yani sırf böyle Muhalif davranacağım diye Müslümanların sadakasıyla geçinmek Diye de bir e, ayrıcalık yapamayız Kendimize evet. Bu mukaddimeyi hocam e, Özellikle yapmak istedim çünkü Çünkü bugün Bir Şeriat nizamı üzerinden bir işçi işveren ilişkisi kurmamız mümkün değil. İki Müslüman ortaklık yaparken de sonunda mahkemeye düşebiliyorlar. Gerçekçi olmak gerekiyor. Bu gerçekçiliğimiz bizi yani dinimizden taviz vermeye götürmeyeceği gibi herhangi bir şekilde küfrün işte Çekoslovakyadaki batıl bir sistemin içimizde ikna edici niteliğe ulaşmasına da herhangi bir şekilde kabul etmiyoruz. Mevcut işçi işveren ilişkilerindeki esası kapitalizme dayanan, evet. kapitalist Avrupa'nın ihtas edip içimize soktuğu yasalar, işte örfler, taamüller bunlardan bir kısmı zaruretten dolayı kabul ettiğimiz şeylerdir. En üst noktalara, mahkemelere falan taşındığında diğer bir kısmı ise Zaten insanlığın şeriat devleti de olsa, mesela bugün e, İslam tam devlet olsa bir yerde, sekizden beşe kadar olmaz, sabah namazından başlayacak çalışmalar diye bir şart getirmez. Evet. Yani sabah namazında illa açacaksın e, dükkanını, iş yerine gelecek sabah ve yatsı arası çalışmak olur İslam'da. Böyle bir şey yok. Ama cuma saatinde mesela... Ha. Onu açacağız işte evet. o konumuza. Dedik ki bazı noktalar hariç hı hı. yani ortada bir sıkıntı yok. Evet. Ama cuma namazı sıkıntısı var. Alkollü çalışma sıkıntısı var. Kadın erkek karma ortam sıkıntısı var. E, zalim mantıkla üretilen yani insan nesline zarar veren mesela gıda oğlu bir yiyecek cinsinin üretildiği Üretilmez. bir fabrikada çalışmak var. Yani bu tip şeyler var. Veyahut da stratejisi İslam'a ve Müslümanlara zarar verme üzerine planlanmış bir kurumda çalışmak var. Evet. Yani Bu tür şeyler istisna. Bunlar yeri geldikçe açılır. Ama her halükarda bugünkü işçi işveren ilişkilerinin temelinde insani bir e, ittifak vardır. Bu dinimiz açısından sakıncalıdır denecek noktaları genelde yoktur. Tek tük noktalar vardır. Bu girişle biz Sözümüze başlayalım isterseniz. Tabi tabi. Şimdi işçi işveren ilişkilerinde en önemli nokta sözleşmedir. Evet. Sözleşmedir. İşçi attığı imzaya göre işveren attığı imzaya göre kul hakkı ihlali yapar veya yapmaz. Mesela bir fabrikada... 50'şer kiloluk e, torbaları kaldırıp ikinci kata taşıma diye bir iş var. Evet. Bir o işimiz var diyelim. Bir de aynı torbaların ağzını dikme işimiz var. Evet. Bu ikisi yük olarak aynı değil herhalde. Birini Tabii zımbalıyorsun ki. tak tak tak saatte 500 torba zımbalıyorsun. Dikiyorsun çuvalına. Birini de sırtına alıp 50 külü 20 basamı yukarı Güzel. çıkarıyorsun diyelim. Yani ikisi aynı iş değil. Değil. Şimdi iki işçi imzanın e, niteliği üzerinde bunu örneklendiriyor. İki işçi biri bu fabrikada ne iş verilirse bunu yapacaksın. İşte gördüğün işler burada bak bu fabrikada diye deniyor. Öbür işçiye de sen bu çuvalların ağzını dikmek için bu fabrikaya alındın deniyor. Evet. Karşılığında da sana yüz birim para verilecek her ay. 8'de evet. burada olacaksın. Beşte gideceksin. Öğlende bir saat bulan olacak. Klasik şeyler. Şimdi 50 kiloluk çuvalı 20 basamak kaldırmak, taşımakla ile 50 kiloluk çuvalının ağzını dikmek aynı şey değil. Kesinlikle. Hafif olan için alınan bir işçiye sen burada çalışacaksın. Şimdi bu çuvalları taşı zaman yeni bir protokol gerekir. Evet. Denebilir ki ee, ...bu çuvalları taşıman karşılığı... ...yüzde yirmi sana fark vereceğiz biz. Aksi takdirde... ...bu bir kul hakkıdır. Hı hı. Burada neyi açıyorum? Anlaşmada... ...imza neyin üzerine atıldıysa... ...esas olan odur. Patronun şoförü olarak işe alınmış birisi... ...çuval taşıttırılamaz. İkisi aynı değil. Şehir içinde... ...ben e, bir yere gittiğimde... ...şoforum olacaksın denmesiyle... Tırı alacaksın 6 hafta 7 hafta e, Oturduğun evin dışında bir, bir yere ülkeye götüreceksin İhracat malını taşıyacaksın denmesi ayrı bir şey Bir numara Hak'tan mesul olmamak için Ya da kul hakkına Sebep olacak bir ihlal Yapmamak için bir numaralı şey imzanın Aşılmamasıdır Bu da neyi gösteriyor Hem işçi Hem işveren ...neye imza attıklarını çok iyi düşünmelidirler. Evet. Neyi ne de aitleştirdilerse. Ede aitleştirdiler. Mesela işçi kardeşlerin şöyle bir sorunu oluyor. İki hafta, üç hafta, bir ay işsiz kalıyor. elektrik faturalarını ödeyemiyor. Duyuyor ki filan yerde işçi alınıyormuş. Vasıfsız işçi diye ...moğlak bir kelime var. Evet. Vasıfsız ne demek? Ben Bu... seni istediğim gibi bir çalıştırırım, ...hık çıkarmayacaksın demek. Evet ne olsa yaparım gibi ne olsa yap, ne olsa yaparım ne olsa yaptırırım. Evet. İki taraf iki içinde taraf, ne, tabii, tabii. ne olsa da yaptırırım ben. Evet. Vasıfsız bu anlama geliyor. Evet. E, bir dakika. vasıfsızım ben diye. Yani köle değilim ki. Burada e, bu işçi yani, kardeşimiz eee sözleşmeye imza atma zorunluluğunda olan Sıkışıklığı sebebiyle Sıkışıklığı hisseden. sebebiyle Yani işsiz kalma vesaire. Böyle bir Müslüman hocam o kağıdı almalı evet. Çünkü mağdur olduğu için Onu okusa da anlamıyordur Evet. Çünkü zorda Almalı anlayan birine götürüp Bir baksana ya bu benim kaldıracağım bir iş mi Demeli Yani boş kağıdı imzalayan suçludur Ya da Matbu bu bunu zaten herkese imzalattırıyorlar Diye imzalayan suçludur Kanunlar nezdinde de suçludur Eşirat nezdinde de suçludur Yani 15 saat çalışacaksın yazıyor orada Böyle bir şey olur mu ya Sen dayanabilir misin 15 saat 3 gün 5 gün dayandın Bu nedenle işçi de iş işverende imzaladıkları Kağıdın esiri olacaklarını Bilmelidirler Onunla yargılanacaklar Dünya şartlarında da Uhrevi alemde de Yani ne bileyim Küçük harflerle yazılmıştı ben okuyamamıştım diye bir şey olmaz. Evet. Bu sebeple vasıfsız işçi kelimesi bir tür yani sömürülmeye hazır mısın gibi bir sloganın da e, içini dolduruyor. Yahut da her türlü hıyanetin kendisinden bekleneceği bir adam olarak da şey, e, ele alınabiliyor. Çünkü vasıfsız bu diplomasız niteliksiz bir adam Evet. gibi algılıyor. Halbuki insanlık en büyük vasıftır. İnsan olmak evet, vasıftır bir evet. defa yani. Vasıf bir nitelik demekse bir kimsede. Evet. insan olması vasıftır onun bir defa. Evet. İnsan da mükerremdir. İkinci mesele e, hem işveren hem işçi açsın. Ben bir ders yapmıştım. İnternette o dersim var. İşin de işçinin de hakkı var demiştim. Dersin adı öyleydi. Hmm. Yani sadece iş hakkı değil ...sadece patron hakkı değil... ...işin de hakkı var... ...bilhassa resmi kurumların... ...iş yerlerinde... Yani ...işin çalış... gerektiği biçimde yapılması... Yani değil mi? ...işin hakkının verilmesi de söz evet. konusu... ...yani Hı -hı. sen bir makarna fabrikasında... ...çalışıyorsun... ...patron ve işçi açısından bir sıkıntı yok... ...iyi gidiyor ama bana sattığınız mal... ...üzerinde yazan etiketteki nitelikte değil... Sen mesela tuzunu az katmışın orada. Hı hı. Hamurunu az yoğurmuşun, Dikkatinden kaçmış mesela. Yani beklenen kalitede üretilmemiş. Üstündeki mal teftişte edilmemiş bu. Evet. Ben almışım onu bebelerinde yiyebileceği makarna diye götürmüşüm çocuğuma. E, i̇shal atmış bu. Yani işin evet. de hakkı var. İşçinin de var. Patronun da hakkı var. İşverenin de hakkı Üç hak peşinde koşacağız. İkinci nokta bu. Evet. Tekrar ediyorum. Hep işçi hakkı diye bir Hak konuşuluyor evet. bu tek taraf olur. Hı hı. İşverenin de hakkı var. Tıpkı anne baba ve çocuk hakkı dediğimiz gibi, gibi evet. işçinin, işverenin ve işin hakkı. Evet. Çünkü biz ümmet olarak yaptığımız işin iyisini yapmakla emrolunmuş bir ümmetiz. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Yani Allah yaptığınızın iyi, iyi olmasını murat eder. Evet. İyi iş yapın kaliteli olsun müminin evet. işi yani ihsan ibadetimizde de dünyevi işlerimizde de karakterimiz olmalıdır bizim. Evet. Dolayısıyla işçi ve işveren haktan hukuktan söz ederken sadece işçi fazla çalıştırıldı, işverenin mesaisinden çalındı yeterli değil. İşin hakkından da söz etmemiz lazım. Evet. Hatta işveren bile bunda tolerans tanıyor olsa mümin bunu yapmamalı. Evet. İkinci e, kul hakkına Tekabül edebilecek böyle bir şey mesela işçi işveren konusunda biz ne diyoruz ee, patronun hakkı olursa kul hakkı oluyor güzel işçinin hakkı olursa kul hakkı oluyor iyi bana bir terlik satıyorsun sen terliği yapıştırmışsın normalde yapışması lazım hele mesela e, ben çok dikkatimi çekmiştir sizinle de paylaşayım bu hatıramı. ...hacılar terlik giymek zorundalar evet. biliyorsunuz... Evet, evet. ...türkiye'den terliğini getirirlerdi... ...ben 7 sene hep gördüm... İşte ...Araplarınki ayağıma uymaz... ...Arapların dediği o da Türkiye'den geliyor zaten evet. de... ...doğru Türkiye'den getir... Niye? orada terlik... Neyse, ...ayağına yoksa, uyanı seçmiş oluyor Türkiye'de... ...ben hatta harem-i şerifte kaybolur diye... ...iki terlik götürün diyorum... ...birazsa hmm. bayanlara diyorum ki iki terlik götürün siz... ...biri muhakkak kaybolur... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...hiç unutmuyorum hocam... ...hacının bir tanesi... ...terliğini çıkardı otelde... ...çantasından giydi... harem Şerif'e geldi... ...ihramlı, dualar yaptık filan... ...Arafat'a çıkıyoruz... ...bastı, koptu terlik ayağından... ...yapışan evet. yerinden koptu... Hmm. ...ihramlı haliyle, haşyet halinde... ...adam beddu onu üretene... ...Allah, Allah. evet... Ya Allah belanı versin bir be adam dedi. iki kat para alsan da beni yalın ayak bırakmasaydın dedi. Evet. Hakikaten dönüp terlik alacak bir yer de yok hocam. Doğru doğru. Terlik alacak bir yer de yok. Ne yapacak orada Otobüse hakikaten? biniliyor. Ben şöyle bir çare ürettim ona. Dedim ki bak dedim. Harami şerifin önünde böyle çöp gibi yığılır terlikler Hı -hı, görmüşsünüz. Evet. Şuradan ayağına bir tane at hemen dedim. Sonra buraya getirip bir tane bırakarsın Çünkü onlar genelde çöpe atılıyor. Hı -hı. Sahipleri karıştırıyor kayboldu diye alamıyorlar. O, o yani konuyla şey ama oraya geldiğimiz için hakikaten oradan bir terlik alınınca yerine yenisini o, ya o, bir başkasını yok. bırakmak gerekir bir, mi gerekmez. Değil. Onlar çöpe, o, çöpe tarif gibi. ettiğim yeri belki siz şu anda göremiyorsunuz. Yok Hanemin yok iyi hatırladım değil. ben. Temizlikçiler onları böyle ha. sahipsiz terlik olarak sürüyorlar makinelerle böyle onlar oradan çöpe atılıyor sonra. Ha. Öyle bir de olsa de o kapılarda oluyor mesela Birikmiş atılmış birikmiş Yani şeye konmuş değil de onlar içerideki on binlerce insanın Terdikleri çıktıklarında yani. alacaklar onları Evet Buna rağmen Hacı Efendi'ye bir tane daha getiririz burada. Ama 3-4 defa beddua etti o telefonun evet, evet. Şimdi Biz hep patronun hakkından işçinin hakkından konuşurken işte çocukları işçinin aç kalırsa Falan gibi konuşurken Üretilen nesnenin Kullanıcısının da Hakkı var ortada ...şimdi patron... E, ...buraya üç defa bu fırçayı sür... ...bu yapıştırıcıyı demiş ...bir defa sürüp keyfine bakmıştır... ...tutar tutmaz koptu terlik elinde kaldı... ...ben uç bir örnek veriyorum Hı -hı. şimdi... ...yani illa böyle... ...yani ürettiğimiz malın tüketicisinin de... E, ...onu üretene... Çünkü yani iş ...işverene bin, ve işçiye şeyi... ...iş yerinde işçi ve patron arasında... ...kalmıyor o çalışma... Dur. ...orada bir şey üretiliyor... O ...üretim bir yere gidiyor... ...çok basit bir örnek daha mesela... E, santrale bakan bir memur düşünün. Evet. İşte filan numaradan arıyorsunuz, karşınıza çıkıyor, yönlendir bunu diyor. Uyuşuk uyuşuk edalarla yönlendiriyorsunuz, adam yanlış anlıyor ve işi olmuyor. Şimdi patron burada e, işçiye karşı bir zulmü yok. Ben şu kadar bin birimle seni burada tuttum. Evet. Sen burada telefonlara bakacaksın, yönlendireceksin. Mesela diyelim ki şey hatları var ya, aldığınız malı arızasını bildiriyorsunuz. O da evet. size telefonla yardım hı hı. ediyor. Evet. Ya servise getir diyor. Söyle bir tarif ettiniz. Adam o tarifle fişe taktı. Yandı makinesi. Evet. E şimdi adam da makineyi yanlış fişe taktı. Voltajını ayarlamadı. Yandı oluyor. Adamın makinesi gidiyor. Patronla işçi arasında bir sorun yok. İşçiyle o işten yararlanacak birisi arasında kulak bir sorunu evet. var. Doğru. Dolayısıyla hem patron hem işçi birbirleri arasında bir ee, kul hakkı eee zemininde bulunabilecekleri gibi üçüncü kişilerle kul hakkı e, açısından da bulunabilir. Artı devlet de devreye giriyor kamu. Evet. Kul hakkı açısından kamu da e, devreye giriyor. İşçi işveren konusunu konuşurken kamu hakkını da konuşmak lazım. Ya evet, da kamunun nerede durduğu. Yani belki bunu müstakil bir başlık olarak Hı -hı. şey yapmamız lazım ama kamu hakkı Buna devlet deyince daha iyi anlaşılıyor. Kamu kelimesi evet. pek oturmuyor vatandaş düzeyinde. Ee, devletin hakkı da yani ne devleti olursa olsun devletin hakkı da e, vatandaşa dönen e, dolaylı olarak da va olsa vatandaşa dönen bir hak olarak ortada duruyor bu. Yani bilhassa kamunun maliki olduğu alanlarda çalışan kardeşlerimiz için yönetici olan, Kardeşlerimiz için patronlu onlar temsil ediyorlar orada mesela. Bu alanlara da dikkat etmek lazım. Tabi bunların her birinin mesela tüketici hakları diye bir bölümde üçüncü kişileri konuşabiliriz. Kamu hakkı nedir belki onu konuşabiliriz ama genel olarak bunlara temas edelim. İşçi işveren deyince sadece patron sigortasını evet, ödememiş evet. düşük göstermiş. İşte o düşük gösterdiği için de şöyle olmuş. ...bunlar belki hep gündeme gelmiyor ama... Onlar, ...çok evet. ucuz konular bunlar... Zaten evet. bunun haksızlık olduğunu herkes anlıyor... Evet. ...bir de gözden kaçan koca koca haklar var... ...onları özellikle vurgulamak istiyorum... ...burada... ...önemli bir... E, ...başlık daha var... ...şimdi taraflardan biri... ...yanlış yapıyor... Evet. ...mesela patron... ...işçiye haksızlık yapıyor... ...işte 25'e anlaştılar da... ...24 veriyor... Evet. Genelde şununla karşılaşıyoruz diyor ki işçi bana işte ay sonu şunu verecekti diyor bahane uydurup vermiyor kasa da bende olduğu için eksiği ben alıyorum diyor hmm. anladınız yani, mı yani, anladım şöyle. yani kasayı yönetmek üzere çalışıyor ee, mesela yok e, dükkan ona bırakmış ya da dükkanın işte diyelim, diyelim ki sattığı şu... şeyden Patronun eksik verdiğini düşündüğü Heh, şeyi eksik cebine verdiğini. atıyor. Mesela diyor ki. Kendi kendine de, tamamlıyor. Bana sekiz yani. saatten fazla çalıştırıyor diyor. Dokuz saati buluyor bazen çalıştığını diyor. E bu ek ücreti gerektiriyor diyor. Bunu vermiyor. Ben de kendim kesip alıyorum bunu diyor. Evet. Şimdi çok enteresan. E, burada görünürde yüzde saklı. haklı hakikaten çünkü böyle bir biz, hakkı var gözüküyor evet. Ya yani alacaklı alacaklı. Evet. Alacaklı doğru. Evet. Alacaklı doğru. Ama alacakta alacak, da, alacak hak yapıyor. Yani tahsil yöntemi yanlış. Hak hak yapıyor. <gülüyor> Şimdi burada birincisi herkes hakkını kendine göre bir yönle alırsa alırsa bu terördür. Evet. Yani kasat terörüdür. İlla silahlı olması gerekmiyor. Kasada yapılmış bir terördir. İki Müslüman emin olma vasfını kaybediyor. Evet. O zulmederek patron olan zulmederek e, Müslümana yakışmayan bir işi yapıyor. Bu da emin. Kasa kendisine emanet edilmiş bir insan eminliğe aykırı bir iş yapıyor. Burada medeni olmak, cesur olmak ve bana yapılan doğru değildir. Benim yüzde on kısılmış oluyor maaşım. ...ay sonu yüzde on hakkımı verin... ...demesi Demek. lazım... Ee, ...bunu dersem işten atar diyor... <gülüyor> Aynen. E, ...işten atarsa... ...Allah'ın rızkı da mı kesilir... ...soruyorsun tıkanıp kalıyor bu sefer... Hmm. ...işte patronu... ...işi, sosyal güvenlik... E, ...vesaireyi... ...her şeyi zannetmek... ...tevekkül ve kader teslimiyetimizi... E, ...zedeleyen bir idrak... ...sahibi olmak devreye giriyor burada... Evet. ...yani... O atarsa atsın. Allah senin rızkını kim bilir nerede yazmıştır? Daha iyi bir yerde yazmıştır. Fakat hocam burada öbür taraftan bakarsak bu çok yaygın bir uygulama olarak görülüyor. Yani ya işçiye o sözleşme çerçevesinin ötesinde bir takım işler yaptırma ve e, sözleşmede e, kararlaştırılan e, ücretin üstündeki kısımların da es geçilmesi durumu çok yaygın olarak yaşanan Elbette. bir şey. Evet. Tabii çok yani, yani orada belki o işverene de yani bir şey demek lazım. Yani bu bu yapılanın e, şimdi çok olağan şeyler. Canım ne olacak falan e, havasında oluyor genelde bu. İşverene hiçbir şey demek lazım değil hocam. Zalim adama ne diyeceğim ben? Zalım adam yani hocam. Şöyle yani şöyle bir şey. Yani bu tabii ee, bu... söylenecek çok söz var da dinlemez. <gülüyor> yani, bence onu söyleyin. Yani şöyle söyleyeyim. Yani, zalim yani, mı söyleyeyim? Mi? Hayır hayır zalim bizi dinleyen insanın anlayabileceğini düşünerek e, o süper, açıdan süper. diyorum. Yani ben refleks olarak. Ha, çünkü bazen de adet oluyor hocam. Yani Tabii. belli bir hassasiyeti var. ...kul hakkı hassasiyeti... ...ama oluyor zaten bunlar falan... ...ne olur ki canım bir yerde... ...hesaplaşılır falan gibi... ...bir mantıkla da olabiliyor... ...bu iki türlü oluyor evet. hocam... ...şu dikkatimi çekiyor benim... ...mesela... E, ...patron çalıştırıyor... E, ...üç dört ay sonra çağırıyor... E, ...yavrum... ...epey de senin hakkına tecavüz ettik... ...bu beş yüz lirayı al... E, ...o aradaki farkları kapatalım... Tamam abi helal olsun diyor. Bir sıkıntı yok bunda. Evet. Ama e, patron senelerdir böyle yaptığı halde... ...sırf bayramda bir ayakkabı hediye aldı diye... ...bütün bu açıkları kapattığını varsayıyor. Bu büyük bir zulüm. Evet. Anlaşmanın dışındaki her dakika zulüm zaten. Evet. Her iş çeşidi, farklı yaptırılan her iş çeşidi... ...başlarken öyle başladık sözü zaten. Evet. Bir zulüm çeşidi. Bu sebeple kardeşlerimiz... E, hakkını ar aramayan e, veya yani ezilmekte sakınca görmeyen ya da bu işler böyle yürür zaten. Öbür fabrikadakileri de öbür işyerlerindeki de böyle e, sömürüyorlar. Geçen gün sesini çıkaran işten atıldı. Evet. Deyip yani rızkı patronun elinde zanneden insanların e, buna daha çok sebep olduklarını zannediyorum. Yani mümin insan ne zarar verir ne de zarara razı olur. Evet. Ortasını bulmak zorundadır mümin. Buradaki sıkıntı işçilerin e, teslimiyetle hakkaniyet arasındaki farkı kestireme işlerindendir. Kör kör teslimiyet yoktur. Hakkaniyet üzerine devam edilmelidir. Birinci e, noktamız orada şöyle bir şey <gülüyor> yani e, işveren daha güçlü gözüküyor. İşçiye göre. Yani değil mi? İşi veriyor. Öbürünün de işe ihtiyacı var. Onun için hani biraz sistemler bunları kurallara bağlamaya çalışmışlar. Yani işçilere işte toplu sözleşme, bir takım ahitlere riayet falan gibi bir takım sistemler oluşmuş. Yani ferdi ilişkilerde... Şu psikoloji yani siz de çok görmüşsünüzdür. Yani ben veriyorum işte. Yani e, beş veriyorum bir yani, beş görüyor. E, hani işçi ya bu rızkı bana patron vermiyor diye düşünüyor ama bazen de patron da sanki rızkı veren benmişim gibi, değil mi? O tarz tabii bir psikoloji tabii, tabii, de var, var. oluyor. Hatta bazen bu dindar olan da da oluyor yani ya ne yazık ki benim kanatlarım <gülüyor> büyük kurumlar yani sahibi işte Müslüman olmayan veya olan büyük kurumlar daha şeffaf çalışıyorlar. Ha şeffaf kanuna, evet. Ya. Kanuna karşı da şeffaflar, <gülüyor> işçisine karşı da şeffaflar. Evet. Kurallara ee, göre işliyor. Yani. Mecbur kalıyor ya da çok kalıyor, işleri var çok, takip edebilmek, takip edebilmek, için, edebilmek her şey rakamsal rakam, olarak evet. görüyor. Ee, burada e, ben yine. Ee, ...işçilerin, işçi olan insanların e, bakışları ve titizlikleriyle bunun düzelebileceğini düşün. Hakkını aramayan için kimse ağlamaz hocam. Evet. Hak edip hakkı aramak lazım. Evet. Hak etmeden ararsan senin de bir zulüm çeşidi olur zaten. Hak edip hakkı aramak lazım. Benim evet. kanaatim o hocam. Öbür türlü... Yani patron da para verdiği için... ...o parayı verirken kalbi cizliz ediyordur adamın yani... ...ay evet. ...alırken cizletmiyordur da verirken cizlediyordur yani... ...o da insan onun imtihanı da o zaten... Evet. evet. ...yani burada... ...körü körüne bir patron düşmanlığının gereği yoktur... Ee, ...körü körüne işçilere... ...saf olur vesaire gibi cahilce bir söz söylemenin de gereği yoktur... ...hakkın... ...oturtulamadığı yerler vardır... ...hakkın işlediği yerler vardır bu e, yani işçi işçi olan insanın anlaşma yapan insanın özellikle e, yani kültürlü olması mı diyeyim hak, haklarını bilmesi mi diyeyim böyle bir ayrıma gidilmesi lazım işçiler yani hakları nedir anlaşmada neye imza atlar bunu bilirlerse daha az ezilecekleri belki diyeceğim. şunu da şey yapalım hocam bir yani bu ıı, mukavelelerde daha çok patron belirleyici oluyor. E tabi. E, parası olan konuşuyor. Parası hocam. olan belirleyici oluyor. Orada Ama yani, burada müsaadenizle hocam, kanunlar da Türkiye'de, Avrupa'da işçi lehine. Doğrudur, işçi lehine. Ama gene demin söylediniz, yani büyük işletmelerde bu kuralların uyulması daha şey oluyor yani belki verimli de oluyor başka türlü kontrol de edemiyor şöyle bir şey yani Dindar insana, İslami hassasiyeti olan insana, kul hakkının hesabının verileceğini düşünen insana, işverene. Yani burada e, hakikaten e, işçinin o zayıf tarafını da yani itiraz edemeyeceğini, hakkını arayamayacağını bazen hakkı aramak bir de şu var hocam. En böyle e, Bu konularda hassas insana bile 3-5 kere hakkınızı Söylediğinizde e, Bir şey Mesafe, me mesafe koymaya o başlayabiliyor yaptı, Onun için yani belki işverene yani Sen e, Tayin edici konumdasın Onun için buradaki kul hakkı Disiplinini gözetmek de e, Senin öncelikli Hassasiyetin olmalı gibi mi Düşünüyorum yani Hayır Evet Buna söyleyecek bir e, itirazımız yok yani gerçekten parayı elinde bulunduran hızlı giden araba gibi traktöre <gülüyor> göre daha fazla trafik suçu işler. Evet. yani Daha hızlı gidiyor kaza evet. oranı daha yüksek. Daha yüksek. Traktör yani. ne kaza yapacak 25 km gidiyor zaten. Evet. Yani olsa olsa devrilir. Devrilir. devrilir. <gülüyor> Ama, yani hızlı giden 200 kilometre sürat yapan bir arabanın kazası daha büyük. Daha yani. ölümcül kaza yapıyor. Yani patron durumunda olan, işveren durumunda olan e, her zaman suçlu olma riski daha fazla olan biridir. Bu yüzden de kanunlar genelde bilhassa Avrupa sözleşmesi civarında çerçevesinde yapılan kanunlar, ilolar falan evet. vesaire. Evet. Bunlar da hep işçi korumalı. Hatta yazılı olmayan kanunlara rağmen Taaml e, evet. şeklinde işçilere mesela e, avukat arkadaşlarla görüşüyorum işçiyle patron mahkeme olduğunda bir sıfır başlıyor işçi diyor mahkeme doğru evet. yani, patronun iki iki öne çıkması lazım ki iki birle bitirebilsin mahkeme evet. böyle bir enteresan tabii, e, tabii. tespit var bunda da bir çok böyle yani aman Allah'ım diye bir ürkütecek bir durum yok. Hocam her sistem zaten biraz İslam'da yani zayıfı korumak için değil mi? Şüphesiz. Tedbirler getirir yani Şüphesiz. kadını korur, yani çocuğu korur, yaşlıyı korur, hayvanı korur değil mi yani? Ama e. zayıfın bunu suistimal etme Etmemesi ihtimali yani. var. Etmemesi lazım. E tabii yani nasıl patronun elindeki parayı... ...işverenin elindeki imkanı... ...suistimal etmemesi gerekiyor... Öbürünü de zayıflığını suistimal etmemesi evet, gerekiyor... Evet. ...burada hocam... ...namazı abdestli kılıp... ...abdestsiz kılmak gibi bir kalbi meseleyle karşı karşıya... Evet. ...mümin... ...camiye geldiğinde nasıl Allah'ın zorundayım ...diye düşünüyorsa... ...yarın bu insanla kıyamet günü yüzleşir miyim ben diye de düşünmeli... Aynen, evet. ...yani bunu düşünemeyen birine söylüyorum... ...işte diyecek bir laf yok hocam... Evet, evet. ...yani eğer bir insan... ...mahşerde işçim dediği bir adamla yaka pençe dövüşecekse ve bununla ilgili de ayetler hadisler bu kadar bildiği halde e, bir dikkate almıyorsa sadece ben ehli tarikim geçen sene hadçe gittim veya işte küçüklüğümde Kur'an kursuna gitmiştim diye bunlara güveniyorsa İslam'ı çok iyi bildiğini vehmedip de zulmünü görmezden e, geliyorsa benim ona söyleyecek bir sözüm yok hocam söyleyeceğim şey ayette hadisti zaten tabii, tabii. E, çünkü korkun Kıyamet günü zulüm olarak, zulüm karanlık olarak karşınıza çıkacak diyor efendimiz olacayım. E bu, bunu söyleyecek bir söz yok hocam. Burada ben işçilerin sendikalaşmaları, örgütlenmeleri kanun himayesinde mümkün. Patronlar da işveren sendikaları kuruyorlar. Ben işçi kardeşlerimize üçüncü şahısları, yani kendi fabrikalarından olmayan birilerini, senede iki defa, üç defa dış denetlemeci gibi getirip fabrikalarında muhasebe yaptırmaları yönünde tavsiyede bulunuyorum. Mesela iki tane, üç tane hoca heyetine, biri sosyolojiden anlayan biri olsun. Bunu işverene işverenlere işverene söylüyorsun. Yani çağırın üç tane, biri hoca efendi olsun, bir akademik kimliği olan biri olsun, bir de iş dünyasından birini alın, adamlara ücret takdir edin. Üç gün sizin fabrikanızda gelip nasıl mesela işte bilmem ne, belgesi aldığında gelip denetliyorlar ya 9000 filan belgesi aldığında gelsin yarın ahiret hukuku açısından sıkıntı var mı bu fabrikada yok mu hem işçi işveren olarak denetlesinler hem üretim olarak denetlesinler sağlık olarak bir de mesela sağlıktan anlayan biri gelsin denetlesin çıkarıp da bunlara da işte günlüğüne <gülüyor> bin şu kadar mı, ne veriyorsun hiç önemli değil eğer ahiret derdi varsa bir insanın, bir hocam. patronun bunu yapması onun lehine hocam. <gülüyor> Aynen öyle. Psikolojik olarak kendi rahatlayacak. Evet. İşçiler de ya bu adamların işte filan ilçenin müftüsünü getirdiler, kendini denetlettirdiler adamlar. Bizi dinlettirdiler. İşçilerimizi sordular. Sıkıntı var mı dedi? Patron sen gelme bizimle biz konuşacağız desin mi? Hür bir ortamda yaptık. Evet, Tam bir evet. mahkeme bilirkişi heyeti gibi. Ben bunun Müslüman karakteri, Müslüman kimliği açısından müthiş bir fazilet olduğunu çok güzel, görüyorum çok, çok, böyle tavsiye ediyorum bir şey bu yani. Yani bunu tavsiye ediyorum işveren kardeşlerimize böyle yapın ya şimdi buradan, ya buradan bizi da dinleyen, bizi tabii, dinleyen tabii. E, hakikaten böyle e, insanlarımız olduğunu düşünüyorum bu onların şimdi dünyasına ben, da yeni bir ufuk yani açacaktır tavsiye ettiklerimden evet. e, sonra hemen tabi ilk cümle ne oluyor biliyor musunuz Ahmet Bey? Evet Hocam tamam sen bir et hazırla gel hafta iziyor. <gülüyor> olmadı şimdi evet. beraber çay içiyoruz biz. Evet. Sen canın sıkılınca hocam geliyorum diye bana telefon ediyorsun. Çay içiyoruz evine Bu, davet ediyorsun. Muhabbet beni. ediyoruz dost. Ben seni denetlemem. Evet. Denetleyemem. Evet. İlk defa görüşmüş olsaydık olurdu. Evet. Ben bir defa yüzde üç yüzde beş seni haklı göreceğim Ulan, hocayla oturup <gülüyor> çay içen bir adam. Şöyle. Yani bunu daha bir sosyal kimliği olan hı hı. ve senden uzak birisini çağır. Senin evet. önüne dosyayı koysun verin evet. ücretimi gidiyorum desin. Evet. Yani ön muhasebe yapılıyor ya yani. devletin muhasebesinden önce bir ön muhasebe yapılıyor. Bir ön muhasebe gibi yapmalı. Mesela sen çok e, mekanik bir şey üretiyorsan bir de mühendis al bunların içine. Evet, evet. Veyahut da çok mesela tarımsal bir şey üretiyorsan bir gıda mühendisi al. Yani bu heyet en az üç kişi olmalı. 5 kişi olması ya, çok daha iyi. Müslümanlar icra. bunu yapsa hocam, hocam i̇şte bunu O zaman Müslüman Avrupa yapsın. biz ha değil Müslüman mi? Yani. bunu yapsın. Avrupa bizden alsın yani. Bu bu şey. Hocam şeyi... Ömer hikayeleri anlatarak olmuyor bu işte. Evet. Ömer bu işte. Evet, Kendini evet. muhasebe ettiren, sorgulama yapan, bana ölümü hatırlatın diyen Ömer'in evet, peşinden evet. gidiyoruz biz ya. Bu Ömer Müslümanlığı diye bir kalite. Peşinde koşacağız evet. herhalde biz artık. Onu, ya. onu yazacaktınız değil mi? İnşallah çalışıyorum Ömer Müslümanlığı üzerinde çalışıyoruz Yani Ömer'in ciddiyetiyle Müslümanlık evet. Şimdi Burada e, çok Dallandırırsak biz Sanayi tesisine e, Dalarız burada yok, yok, Ama yok, öz... gidiyor hocam evet. Özellikle e, işçi işveren Meselesinde Bir şeyin altını çizdim Ahiret derdi Dert yani, olarak olacak. derdi. O olmayana işte buna, benim söyleyecek bir şeyim yok hocam. Dedim bir altınolukta da bir kapak yapalım inşallah hocam. Bu ahiret <gülüyor> derdini taşıyalım. Yani bu işveren içinde, işçi içinde, herkes için. Evet. Hepimiz. Evet. Ya herkes için hocam biz ahirete doğru giderken Tabii. takılıp evet. kalamayız bu dünyada. Evet. Tevbe suresinde bir ayet var hocam. Rakamını şu anda hatırlamıyorum. Ee, size ne oldu ki yere çakılıp kaldınız Allah Teala. Evet, evet. Yere çakılmak deyimi sakaltum ilel ard. Hmm, Eraditum bil hayat. Savaşa çağrıldınız. Cihada çağrıldığınızda çağır... yere çakılmak yani yolunuz cennete doğru giderken niye çakılıp kaldınız? Çakılıp kaldınız yani evet. ahiret derdi yoksa bir insanı çakılıp kalıyor. Hı hı. Bulunduğu yere çakılıp Hayatın kalıyor. Hayatın anlamını yani. kaçırıyor o zaman. Evet. Bu sebeple özellikle bizim Müslüman olarak ee, kendi muhasebemizi yapıyor olmamız lazım ama burada biraz önceki teklifimiz şunu gerektiriyor hocam insan oğlunun rızasını almak mümkün değildir ne işçinin ne patronun hmm. bir vadi dolusu doğru, iş, işçi doğru, doğru. <gülüyor> ben e, bir işçi e, işveren kardeşimiz 700'e yakın işçisi vardı dedi ki hocam dedi bu ara işçi alma dönemi bizim dedi yeni bir yer açıyoruz dedi ee, senin dedi referansın olan herkesi alırız dedi Var mı senden işçi Dedim ne özellik arıyorsun dedim Dedi hocam tek özellik arıyorum dedi İki ay sonra benim paramı saymayacak dedi ee. Her şeyi kabul ederim bunu kabul edemiyorum dedi Evet. Ya yüze anlaşıyoruz diyor. 2 ay sonra sen daha çok kazanıyorsun. Bunu 110 yap diyor bana diyor. Ya biz anlaştık. bir sene bu devam edecek bu anlaşmamız. Evet. Benim paramı saymayan işçi istiyorum diyor. Hmm, o da ilginç bir şey. Ne <gülüyor> <Bu da gülüyor> enteresan. Interesan Benim parama saymayacak diyor. Psikoloji evet. yani insanoğlunu ne patron ne işçi memnun etmek mümkün değil. Evet. Hiç mümkün değil. Yani insanoğlu Peygamber Aleyhisselam'ın bile yakasına tuttu. Daha fazla versene bana dedi A yani. oldu dedi. E yani bu. Evet. Burada hocam işte en baştaki sözüme dönüyorum. Çevre şartlarını, yasal ortamı, teamülleri dikkate almak gerekiyor. Evet. Mesela 5 dakikalık bir süremiz var hocam. Böyle bir inşallah toparlayalım. Bu da bir hak ama hocam. Beni hep sonunda sıkıştırıyorsunuz. Yok, bu sefer benim yani. hakkım oluyor. <gülüyor> Sizinle helalleşiriz hocam. Allah'ın izniyle. Şimdi hocam evet. e, mesela Teamülen Çekirdekten gelen Bir işçi Diplomalı bir işçiden daha iyi yapar hı, Alaylı ha, gibi evet. Böyle bir anlayış var hı hı. Mesela inşaatlarda çalışmış bir Kalfa mühendisten daha iyi yapar İki Diploma para demektir Dolayısıyla Bu inşaatta çalışmamış ama Diploması var Evet Dolayısıyla bu da bir hak. İkisi de örf dikkat ederseniz. Evet. Üç, bu ikisini de birleştirmiş adamın farkı var. Hem evet. tecrübesi var Doğru. hem diploması var. İşte ortada bir teamül var. Bu teamülü toplum kabullenmiş. Diploma para kardeşim adam şu kadar seni okumuş diyor. Evet. Çocukluktan beri bu adam harç kavuruyor. Dolayısıyla bu çok iyi biliyor bu işi. Usta Herhangi ya. Usta ya. Usta. Usta. İkisini de birleştirmiş. Şimdi bir fabrikada birine 300, birine 400, birine de 500 veriliyor olabilir. Evet. Bu bir kul hakkı değildir. Evet. Ücretlerin farklılaşması kul hakkı değil. O sözleşmeyle. Sözleşmeyle sabit. Evet. Yani patronun kabiliyetleri ücrete dönüştürmesi. Evet. Patron açısından bir haksızlık değildir diğerlerine karşı. Çünkü biz 200 tane bardak almıyoruz ki 200 tane insan çalıştırıyoruz Tabii. yani mesela ben bir tekstil atölyesinde e, böyle bir teftiş gibi değil de gör dedi hocam e, ilk soru dedim ki çok bayan çalıştırıyorsun dedim ya ne yapıyorsun bu kadar bayanı dedim evde anne bırakmadınız siz dedim dedi hocam ben ne üretiyorum dedi burada perde kumaşı üretiyorsun dedim Evet dedi perde kumaşı üretiyor Hocam burada bak 50 taneden fazla Bayan var Üretilen kumaşı izliyorlar dedi Buraya 50 erkek getir 100, met, 100 metrede 20 defo çıkar dedi evet. 50 bayan getiriyorsun 100 metrede bir, te, bir defa defo çıkıyor dedi Nasıl oluyor dedim ya Hocam dedi kumaştaki defoyu Bayan görüyor erkek görmüyor dedi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ben de evet. şimdi altta kaldım Tabi evet. dedim ki peki dedim ...niye bayana ucuz maaş veriyorsun... ...bu kabiliyetine Aa. rağmen... <gülüyor> ...durdu... ...nereden biliyorsun dedi... ...bayanlar ucuz çalışıyorlar dedim... ...öyle değil... ...benimkiler pahalı çalışıyor... ...bunlar gitti mi beni iflas ederim... ...çünkü bunu biliyorlar dedi... Aa, ...güzel... ...hah... ...anlaştık... ...kabiliyetini biliyor... ...iki tarafta... ...kadın farkını istiyor... ...ben olmasam sen erkeğe bu... ...kaçık ipi bulduramazsın diyor... evet ...bu farkı da istiyor... ...hiçbir sakınca yok... evet, evet. ...hak nerede ihlal oluyor... Üç deyip iki buçuk vermekte. Evet. Ben sana 100 ton eşyayı bir senede taşıttıracağım deyip 105 ton taşıttırmakta. Evet. Bu sebeple ciddi kontratlarla, sözleşmelerle ve sözleşmeye sadık kalarak yer yer Fahri hakemler getirip o hakemlerin ittifakına müracaat ederek ve sonuçlarına razı olarak işçi ve işverende kıyamet sorunu kalmaz Allah. İnşallah. Yok bu böyle yapılmazsa hesaplaşma yerine gidiyoruz. Evet. Sadece namazlar sorulmayacak. Kulakları da belki de ya, namazdan önce sorulacak. Ya, hocam çok önemli. Allah razı olsun. Ee, çok şey çok önemli şeyler koydunuz önümüze. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler... İslamdan hayata ölçülerin sonuna geldik. Ee, önemli bir işçi işveren hukuku işin hukuku konusunda önemli değerlendirmeler yaptı muhterem Nurettin.